Haydi Karagözüm. yap programımızın açılışını. Ne olur Hacı yapayım. <gülüyor> Evvel zaman içinde, kalpın zaman içinde. Olmaz efendim, olmaz. Çok klasik sözler. Evet. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagözle ve Hacı insanlara yeni şeyler söylemeli. ...daha modern bir felamet Karagöz'üm. Daha modern olur. Evvel Akrep Bey'e kovanın içinde... ...Kalbur Hipermarket'te bir Karagözlü hacivat varmış. <gülüyor> Bunlar hayal perdesinden insanlara seslenir... ...onlara tebessüm saçarlarmış. Gel zaman, git zaman teknoloji ilerlemiş... ...insanlar Karagözlü Hacıvat'ı izlemeyi bırakıp... ...televizyona, sinemaya koşmuşlar. Bizimkiler Ramazan'dan Ramazan'a hatırlanır olmuşlar. Ama günün birinde onlara Dünya Radyo'dan... Program yapar mısınız teklifi gelmiş çok sevinmişler bu işe ne ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlardı hayır para gözüm öyle dememişler ne demişler ha dostum diyerek başlamışlar programa Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa ha dostum efendim. Siz Kadir Şinas dinleyicilerimize Kara gözüme canı yürekten yine merhaba. Merhaba Cevat. Merhaba. Şayet yanlış söyledim. Yanlış söyledim. Merhabayı mı? Merhaba yerine balkaba mı diyecektim yoksa? Hayır merhabayı değil. Benim ismimi yanlış söyledim. Yanlış mı söyledim? Ne dedim? Hacivat dedin Doğru. Senin adın Nezhat'tı. Acıvat nereden çıktı? Yaşdılar işte. Ne saçmalıyorsun birader, ne nevzatı? Asıl sen ne saçmalıyorsun? Senin adın Hacıvat değil mi Hacıvat? Dığ, ney? Dı, dı. Ben Rusça bilmem Hacıvat, Türkçe konuş. Dığ dı ne ya? Benim ismim Hacıvat'tı, onu diyorum. Dığlı geçmiş zaman konuşma bana. Ah, sen Hacıvat'tan bayağı iyiydin be. Hayırdır kafana saksı falan mı düştü senin? Ne kalın kafalısın Karagöz. Benim ismim Hacıvat'ta artık değil diyorum. Niye oldu ismine yoksa... Millet organ bağışı yapıyor, ben de isim bağışı mı yapayım dedim. Hayır. Hacivat ismini sen başka bir yerde duydun mu? Yeni doğan çocuğa Hacivat isminin koyulduğunu falan duydun mu? Bir papağana koymuşlardı. İsmi Hacivat'tı papağanın. Vallahi senden akıllı konuşuyordu hayvancaz. Yok yok. Kimse de Hacivat ismi yok. Ben niye hacivat olayım? Ya sen hacivatsın hacivat. Markasın marka. Başka hacivat yoksa yok. Tek hacivat var o da sensin birader. İstemiyorum efendim. Ben de herkes gibi bir ismim olsun istiyorum. Yeni nesil benim ismimi tanımıyor. Beni bilmiyor. Ben de onun için kendime daha modern, daha çağdaş bir isim buldum. Daha çağdaş, daha modern. Ne şimdi senin adın? Daha modern, daha çağdaş, yeni ismin Matrix mi yoksa? Ne Matrix'i birader? Bundan böyle, benim adım Boğaç. Boğaç mı? Ben şimdi <gülüyor> sana Boğaç mı diyeceğim? Evet. Ee, ben Boğaç diyemem, bu ağaç derim, sen anlarsın. <gülüyor> Güzel isim, bu ağaç, Orman Bakanlığı da ismine sponsor olur. <gülüyor> sen dalganı geç, sen dalganı geç. Ben yeni ismimden gayet memnunum efendim. Sen memnunsan bir problem yok Boğaç Bey. Ya sen ismini değiştirmek istemez misin? Niye değiştireyim kardeşim ya? Benim ismim gayet güzel Karagöz. Öz be öz Karagöz. Daha modern, daha çağdaş. Yok yok ben eski kafalıyım birader. Bence değişti. Bak geçenlerde bir dinleyicimiz sana Karagöz diyeceği yerde Karabaş dedi. Nasıl bozuldun ama? Ya hakikaten. Koskoca adam bana karabaş dedi ya. Millet ne bilsin kara gözü. Sen de.